Çocuklarımıza isim koyarken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan birincisi çocuğa anlamı güzel ve Müslümanlara ait olan bir ismin seçilmesi. İkincisi bu ismin ehl-i ait olan bir isim olmasından şiddetle uzak durulması. Üçüncüsü de istikbalde arkadaşlarının veya başkalarının hı hı. onunla eğlenmesine, alay etmesine, e, hafife alınmasına hı hı. sebebiyet vermeyecek bir isim olmasıdır. Bu üç kurala dikkat ettiğimizde Kur'an'da veya sünnette geçmesi ya da Arapça içerikli olmasının bir önemi Yok. Kur'an'da hadiste veya Arapça olması önemli değil. Önemli olan bu üç kural. Hı hı. Neymiş o? Anlamca güzel olup Müslümanlara hı hı. has olacak. Kafirlere has bir isim olmayacak. Hı hı. Ve çocuğun istikbalde alay edilmesine, dalga geçilmesine evet. sebebiyet vermeyecektir dedik. Şimdi bu bağlamda Ecrin'i ele alalım. Çünkü farklı farklı kategorileri. Hı hı. Ecrin kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiğinden dolayı insanlarımız bunu koymak istiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen isimleri koyarken anlamları nedir? Ne kasıtla kullandıklarına pek itina etmiyorlar, pek dikkat etmiyorlar. Ecrin kelimesinin anlamı iki anlamda gelir. Birisi bir şeye karşılık verilen ücret, ücret demek, biri de sevap demek. Bu bağlamda bakıldığında ücret anlamı kullanılırsa pek hoş değil. Ama sevap anlamı kullanılırsa yani ben yaptığım her işten sevap alacağım. Veya çocuğum yaptığı her işten Allah'ın rızası uygun olarak sevap alsın gibi düşünerek koyarsa bunda bir sakınca olmaz. Mesela yine aklıma hemen gelmiş bu bağlamda Aleyna ismi veya İleyna ismi. Biz aleyna ve ileyna kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama bunlar kelime değil harf. Harflerin oluşumundan. ila ile na harfinin bitişmesinden ileyna, ala ile na harfinin bitişmesinden aleyna oluyor. Birisi üzerimize, birisi bizlere. E üzerimize ne olsun? Veya bizlere ne ulaşsın? Ne gelsin? Bakın harfler. Bunlar fiillerin önüne geldiğinde hı hı fiillere değişik anlamlar katıyorlar. Mesela qada lehu ona, onun, için, onun lehine hükmetti. qada aleyhi, onun aleyhine hüküm verdi veya öldürdü demek. Onun için aleyna ve ileyna'nın anlamı olmadığından ve harf olduğundan dolayı sırf Kur'an'da geçiyor diye çocuklara isim konması doğru değildir. Ama batın ismine gelince bu da iki türlü. Birisi kelime olarak biri de Allah'ın güzel ismi olarak farklılık arz ediyor. Batın kelime olarak yani Arap dilinde kullanılan bir kelime eskiden Türkçemizi de kullandı. Mesela Batıniye bölümüne gideceksin. Batın ne demek? Karın demek. Batıniye karınla ilgili şikayetler bölümüne gideceksin. Oradaki bir uzman doktora görüşeceksin, tedavi olacaksın demektir. Dolayısıyla Batın kelimesini bu, bu telaffuzla koymak uygun değildir. Niye uygun değil? 3 prensipten birine. O da nedir? Alay edilmesine evet. sebebiyet verir. Çocukla istihsa edilmesine sebep. Batın, karın, gel buraya diyebilirler, affedersiniz. Yani. E, çocuk da bu sefer incinir, rahatsız olur. Hı. Onun için batın kelimesini çocuklarımıza isim koymamız doğru değildir. Ama elbatına gelince bu Allah'ın güzel isimlerinden, Esma-i Husma'dan birisidir. Ne demektir elbatın? Zatıyla gizli olan ama sıfatlarıyla aşikar olan. Zatıyla gizli. Kimse zatını göremez, bilemez ve tasavvur edemez. Ama sıfatları itibariyle açıktadır. El-Batın, ve huve zahirul batın diye okuduğumuz Esma-i Hüsna'nın El-Batın, Cenab-ı Hakk'ın ismidir. Ama Türkçemizde El-Batın diyebiliyor muyuz? Yok diyemiyoruz. Nüfus mevuruna gittiğimiz vakitte Batın yazdır diyebilir miyiz? Deme imkanınızda yok. Onun için bu kelimeyi Türkçe telaffuza uygun olmadığı için koymak doğru değil. Samet kelimesine gelince bu da Cenabı Hakk'ın güzel isimlerinden. Mesela Kur'an'da geçen Allahu Samet. Evet. Allah Samettir. Manası nedir Samed'in? Manası hiçbir şeye muhtaç olmayan ve bütün varlıkların kendisine muhtaç olduğu zat-ı ilahi, zat-ı ezeli demektir. Ha. Bu esma-i hüsna'dan olduğu için hı hı. bunda biraz açıklama yapmak lazım. Çünkü esma-i hüsna'nın bir kısmı Allah'a özeldir. Zat-ı ilahiye has isimlerdir. Bir kısmı da kulla Cenab-ı Hak arasında müşterek kullanan isim veya sıfatlardır. Zati ilahi has olan isimleri çocuklara isim olarak veremeyiz. Bunlar nedir? Allah ismi celali. Rahman ismi celali. Allah ve Rahman ismi. Bu ayette de geçer. Tamam mı? قُرِدُ Allah'a اَوِدْ اُرْرَحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ İster Allah'a, ister Rahman'a dua edin hangisine hangi ismi telaffuz ederek dua ederseniz edin en güzel isimler Allah'ındır diyor onun için Rahman ve Allah ismi Celali abd kelimesi ilave edilmeden hiçbir kimseye verilemez abd nasıl ilave edilmez Abdurrahman diyoruz ya hmm. Abdullah diyoruz ya işte bu abd kelimesi Abdullah Allah'ın kulu Abdurrahman Rahman'ın kulu bu kelime bu abd kelimesi ilave edilerek konabilir ama müstakil Allah ve Rahman asla konamaz caiz değil konursa bu küfür olur. Bunun derhal değiştirilmesi gerekir. Aa, şu, bu Allah'a has isim. iki tane. Hı hı. Bir de Cenab-ı Hakk'ın fiili sıfatları var. Fiili sıfatları. Bir de zatî sıfatları var. Vücut, kıdem, beka gibi. Hı hı. Fiili sıfatları da yaratmak. Halik. Mesela muhyi. Diriltmek. Ne deriz Türkçemizde? Muhyiddin. Evet. Abdülhalik. Halik'ın kulu mesela. Hı hı. Efendim, e, muhyi, mümit, öldüren gibi Cenab-ı Hakk'ın zatı ilahisine has fiili sıfatlarla zatî sıfatlar var. Bunlar da hiçbir kula isim olarak verilemezler. Ama bunların dışında zatî sıfatlarla fiili sıfatların dışında kalan sıfatlar bunlar kulla Allah arasında ortaktır. Samet gibi. Samet muhtaç olun. Mesela diyelim ki Cumhurbaşkanımızı ele alalım. Maddi yönden ihtiyacı var mı? Yok. Peki herhangi bir iş yaptırmaya ihtiyacı var mı? Yok ama binlerce kişiye ihtiyacı var aynı zamanda. Niye? Y yemek yapanına ihtiyaç var, <gülüyor> hizmetçisine ihtiyaç var, <gülüyor> binacısına ihtiyaç var, korumasına ihtiyaç var. Var, var, var. var. Bakın bir taraftan ihtiyacı yok gibi ama bir taraftan da onlar da ihtiyacı olan bir kuldur. Evet. Dolayısıyla samet koyduğumuzda, muhtaç değil dediğimizde yani belli oranda evet. ihtiyacı yok. Ama Allah'ın samet sıfatı hiçbir kula hiçbir canlıya ihtiyacı yok. Herkes ona muhtar. Evet. Dolayısıyla samedi isim olarak ne yapabiliyoruz? Koyabiliriz. Mesela Kerim çok kullanılan isim olduğu hı hı. için Kerim cömert demek. Kulun cömertliği ne kadardır? En cömert olsa elinde olduğu kadardır. Ondan sonra, ondan sonra cömert olmaz. Evet. Rahim, rahmeti ne kadardır rahmeti? Ona zarar vermeyecek noktaya kadardır. Zarar verdikten sonra acaba rahmetli mi muamele eder karşısındakine gazaplama? Onun için kerim gibi, rahim gibi, samet gibi, alim gibi isimler kulla Allah arasında müşterek sıfatlardır. Bunları doğrudan vermekte bir sakınca yoktur.